Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Herkese selamlar, yeni bir haftaya yeni bir Benim Anayasamla başlıyoruz. Bu haftaki konumuz Pozitif Yaşam e, Pozitif Yaşam Derneği'nden Murat Köylü. Hoş geldin. E, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar diliyorum ben de. E, pozitif Yaşam Derneği'nin özel olarak çalıştığı bir alan var. Hı -hı. E, HIV pozitif ve AIDSli e, ile AIDS birlikte yaşayanlarla ilgili Hı -hı. çalışmalar yapıyorsunuz ama aynı zamanda anayasayla da ilgili çalışmalarınız var. Hı -hı. O yüzden burada şimdi onları dinleyeceğiz. Öncelikle Pozitif Yaşam Derneği nasıl bir dernek e, ve Neler yapıyorsunuz? Evet AIDS'lerle ilgili çalışıyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Hı -hı. Onları öğrenelim. E, şimdi e, Pozitif Yaşam Derneği 2005 yılında İstanbul'a kuruluyor. E, ve 2005 yılından önce Türkiye'de HIV ile yaşayan veya AIDS ile yaşayan insanların durumu şu ankinden bile çok daha kötü. Çok ciddi bir ayrımcılık, damgalama, etiketleme dediğimiz e, kültürel şeylere maruz kalıyorlar. E, ve hatta örgütlenmeleri, birbirlerini tanımaları, birbirleriyle bir şey yapmaları bile problemken 2005 yılında işte çeşitli HIV yaşayan grup e, kişiler HIV yaşayan derken bunların aileleri veya yakınları veya eşleri, partnerleri de içine e, biz alıyoruz. Bunlar taşıyıcı da olabilirler. E, Olabilir, olmayabilir. Sorun Hı. değil. HIV yaşayan dediğimiz zaman e, bir şekilde HIV AIDS'den e, etkilenen insanları e, kastediyoruz. E, 2005 yılında derneği kuruyorlar. E, dernek daha önceki pek çok hani derneğin yaptığı yoldan gitmiyor. O da şu hani AIDS ile savaşmıyor. Ya Hatta AIDS'lilerle savaşmak gibi bir hani, yoldan gitmiyor. Bunun yerine tabii ki yani AIDS ile savaşıyor. Bu savaşımın bir parçası ama bunu yaparken de hak temelli bir dernek olarak e, ister uluslararası, ister evrensel veya e, işte Türkiye'nin kendi iç hukukuyla ilgili bütün etkin koruma yöntemlerinin yollarından, hukuki yollardan veya kültürel farklı dönüşüm yollarından beslenmeye çalışıyor. Yani bir cüzdanla av, yaşayan avına veya bir veba durumuna gelmemesi için çok fazla uğraşıyor. Bu anlamda da tabii ki anayasa çok geniş bir metin, çok önemli bir anahtar bir metin olarak bizim çalışmalarımızın içinde önemli bir nokta taşıyor ama bunun dışında da tabii ki HIV ile yaşayan insanların ayrım ...aynıcılıkla uğradıkları, aynıcılıkla damgalamaları engellemeye çalışan... ...veya bu e, kültürü e, daha pozitif bir e, kültüre doğru hani evritmeye çalışan... ...biz diğer mevzuat çalışmalarının içinde de bulunmaya e, dikkat ediyoruz. Derneğin ana... Çalışma alanı o zaman hukuki alanda mı? Yok. şimdi. Yani e, mesela günlük hayatlarında destek olduğunuz alanlarda oluyor mu? Evet çok güzel sordun. E, şimdi e, ben proje koordinatörü olduğum için e, Avrupa Birliği'nin e, bir e, fon kaynağına e, biraz hak temelli taraftan bakıyorum. Onun dışında ama mesela akran danışmanlığı gibi bir danışmanlık sistemi var derneğin içinde. Burada HIV ile yaşayanlar HIV ile yaşayanlara e, danışmanlık e, yapıyorlar. Bunun dışında hukuki danışmanlık var. E, beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve tabii ki tıbbi. Danışmanlık var. Bu hivli yaşayanlara bizim hani daha çok dayanışma faaliyetleri içinde gördüğümüz faaliyetler. Ama tabii ki bu yeterli değil. Yani hani kötü bir belki benzetme olacak ama hivli yaşayanların hani uğraştığı onları kötü duruma iten hani sivil sneklerle uğraşırken bir yandan bataklıkla da uğraşmamız gerekiyor tabii ki. O yüzden de mevcut bütün yani yasal düzenlemeleri biz de bir HIV/AIDS bakış açısıyla yeniden hani yorumlayıp gerekli şeyleri söylüyoruz. Bu hani sadece bir politik duruştan da kaynaklanan bir şey değil. Çünkü Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği olsun veya bunlara bağlı pek çok hani kurum kuruluş olsun, şu anda aslında kronik hastalıklar listesinde olan HIV/AIDS'in yani bir yüksek tansiyon gibi, şeker gibi HIV/AIDS'ta yaşayanların asıl biyolojik ve fizyolojik problemlerden çok sosyal baskılardan, hmm. sosyal işte bu etiketlemeden ve ayrımcılıktan ve insan hakları ihlallerinden mevzii olduğunu söylüyorlar. Nasıl insan hakları ihlalleri gerçekleşiyor mesela? şimdi şöyle. şimdi şöyle bir şey. zaten Hani bizim evs bakış açısında toplumda incinebilir gruplar dediğimiz yani bunu bazıları hassas gruplar, dezavantajlı gruplar, kırılgan gruplar olarak ya da savunmasız gruplar olarak görüyor. Bazı gruplar var. Bunlar zaten HİB pozitif olsun ya da olmasın mevcut insan hakları korumalarından, demokrasiye işte erişimden, adalete, sağlığa veya işte eğitime erişimden görece olarak diğer hani bahsettiğimiz o ana akım gruptan dezavantajlı durumda olan gruplar. Bunlar tabii ki işte kadınlar diye saymaya başladığınızda aslında kim bunun grubun dışında onu da bilmek çok kolay değil ama kadınlar işte genç kadınlar yani kız çocukları dedikleri grup. Bunun dışında işte seks çalışanları mülteci ve göçmenler yani o ülkede yurttaşlığı olmadan barınan insanlar cezaevi tutuk evindeki insanlar gibi gruplar zaten mevcut hani hipoisif olsun ya da olmasın e, belirli bir kırılganlık içindeler toplumda. Ee, ve bu kırılganlık nedeniyle HİBEİS bulaşından korunma yöntemlerine de çok kolay erişemiyorlar. Eğitime erişemiyorlar veya toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle... E, ...işte cinsel saldırı olsun, e, işte cinsel istismar olsun veya bazı benzeri şekillerde... ...örneğin kadın nüfusunda çok ciddi bir HİBEİS bulaş sayısının istatistiki olarak arttığını görüyoruz. Son ee, zamanlarda mı yoksa ya, genel olarak? Genel eğilim bütün dünyada bu. Yani giderek feminize oluyor. Hastalık. Eskiden çünkü eşcinsellerle başladığı iddia ediliyordu. O bir iddiaydı zaten. Hı -hı. Hala iddia. Onun bir bilimsel temeli falan ben olduğunu düşünmüyorum. Yani o zaman Hı -hı. kanıtlar olması gerekir. O 80'lerin hani bu muhafazakar politikaları içinde bir hani cüzzam veya bir cadı avı gibi bir hani senaryo üretmeye kalktılar işte eşcinsellerin hastalığı Afrikalıların hastalığı gibi e, oysa şu anda biz baktığımızda bunun tamamen yanlış olduğunu ve o dönemlerin bu muhafazakar söylemlerinin de e, hastalığın yayılmasında çok ciddi ne yazık ki o olumsuz katkıda bulunduğunu görüyoruz. Peki dünyada ve Türkiye'de baktığımız zaman sizin destek verdiğiniz kişiler daha çok hangi kesim? Bizim daha çok bir kesim yok. yani Her yerde olabilir. Her, bakın her yaş grubundan, bırakın hani sadece hani, çeşitli kimliklerden olmayı. Her yaş grubundan, bir yaşındaki çocuktan 70-80 yaşındaki insana kadar bizim danışanlarımız var. Ve biliyoruz ki bütün dünyada bu böyle. Çünkü en sonunda bu bir virüs. Yani biz aslında biyolojik ve fizyolojik temelli bir şeyden bahsetmemiz gerekirken... ...ne yazık ki işte bu e, tamamen sosyal etik e, alana giriyoruz. Oysa virüs böyle bir şey tanımıyor. Yani o insan dünyasında sosyal etik da, ya da damgalayıcı yargılarla hareket etmiyor. O sadece yayılıyor ve şu anda baktığımızda... ...her meslek grubundan, her yaş grubundan, her cinsiyetten... ...ve cinsel yönelimden veya cinsiyet, cinsiyet kimliğinden insanlar var. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki bunu da ters bir damgalama olarak e, görmemek gerekir ama... E, şu anda yani pozitif kişilerin %85'inden fazlası heteroseksüel. En yoğun hani bulaş şey çektiği de korunmasız heteroseksüel ilişki. Böyle de korunmasız olması gerekiyor cinsel ilişkilerle bulaşması için. Yani bu, bu tarz bir panoramaya, panoramaya doğru evrilmiş durumda. Ama anladığım kadarıyla sadece cinsel ilişkiyle değil, değil işte kan, tabii nakli ki. Kan, kan nakli vesaire. Kan nakli, organ nakli. Çünkü bir yaşındaki çocuklarda da görülebiliyor. Aynen aynen ve eğer gerekli önlemler alınmazsa anneden bebeğe geçebiliyor. Gerekli önlemler alınmazsa ama şu anda dünyada en hızlı yani bu size bir fikir verecektir diye söylüyorum. Çünkü HIV'in insan hak ihlalleri, demokrasi zayıflığı ve yoksullukla çok ciddi bir bağlantısı var. Bir sağlık durumu olduğu için. Ve hani hem korunma hem de bulaş esnasında, bulaş sonrasında kendini koruma anlamında söylüyorum bunu. Dünyada en hızlı HIV'in HIV yayıldığı alan şu anda Doğu Avrupa, Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya. Yani bu geçiş iştesindeki ülkeler dediğimiz işte Sovyetlerin yıkılmasından bugüne kadar gelen çizgide çeşitli işte iç savaşlar veya işte yolsuzluklar yoksulluklar çok fazla hapishanede işte insan nüfusu barındıran ülkelerin olduğu coğrafyada çok çok güzel. Sen yani aslında AIDS dediğimiz hastalıkla demokrasi Son derece yakın. Kesinlikle birebir. Yani Birleşmiş Milletler'in söylediği şey şu. E, HIV AIDS yayılımını bir pandemi olarak ama bakın aslında tıbbi bir şeyden bahsediyorlar. Bu bir politik bir ifade değil. HIV AIDS yayılımını e, engellemenin önündeki en büyük engel bizzat insan hakları ilerleridir. Çünkü siz ne kadar bu, bu hani marjinalize edilmiş gruplara ait... E, kım, yani görmeye devam ederseniz hastalığı veya o grupları e, hani ekonomik sosyal kültürel anlamda desteklemezseniz medeni anlamda e, desteklemezseniz e, bu gruplar hem e, bulaşa daha fazla maruz kalabiliyorlar çünkü eğitimleri yok mesela kadınlar kondom kullanmıyorlar kendi e, cinsel yaşamları üstünde bir hani çok e, egemenlikleri, egemenlikleri yok söz hakkları olmuyor ne yazık ki çoğu zaman bu evlilik içinde de böyle evlilik dışında da böyle olabiliyor e, bu şekilde ee, HIV ile hani mücadele etme yollarını bilemiyorlar. Ve hani e, siz e, yani dediğin ya şeydi ne oluyor yani hiv e, bulaş olduktan sonra ne oluyor? Eğer siz hani son derece e, ana akım bir kişi olsanız bile yani hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramad uğramadığınızı düşünelim. damgalamayı uğramadığınızı düşünelim. O an bile sizi hani şey gibi e, koskocaman bir dalga alıp bir anda hiç bilmediğiniz bir kıyı atıyor. Yani bütün e, hayatınız bambaşka bir şekilde Toplumun gelir. dışına atılma söz konusu. E, gibi yani. Bir, özellikle ilk aşamalarda kişi bunu kendi kendi de çok fazla yapıyor. İçsel e, çeşitli mekanizmalarda da yapıyor. Onun dışında tabii ki e, tanısını paylaşma durumu çok ciddi bir sıkıntı. Mahremiyet bizim için çok çok önemli. Çünkü biz ne yazık ki her zaman işte Türkiye'de hani tırnak içinde söyleyeceğim azınlık haklarının çoğunda hep heba edildiği veya ona göre hiza edildiği bir ülkedeyiz. Biz o yüzden de Hiveiz konusu olduğu zaman şöyle düşünüyoruz. O zaman işte Hive ile yaşayanlar kendilerine çekip düzen versinler. İşte sorunun tek kaynağı onlar. İşte onları bastıralım, kapatalım. Evet hatta bazen karantinaya alalım falan ama böyle bir şey yok tabii ki. Aslında ee, tam tersi. Yani Tam tersi. Hiveiz'in azalması için aslında demokrasi ve insan haklarını Tabii ki. yükseltip bizim toplumu değiştirmemiz lazım. Aynen. Ne kadar bir esnek bir açık kültür yaratabilirsek insanların ama gönüllü olarak işte statülerini paylaşabildiği veya gönüllü olarak gidip HIV testi yaptırabildiği kondom kullanımının kolay olduğu bu tarz yaşam becerileri veya cinsellik eğitiminin daha 8-9 yaşından bir yana edinleyebildiği bir toplumda yaşarsak asıl yapılması gereken şey bu. Bunları yapmamak çok büyük bir risktir. Yani bir HIV ile ...işeyen kişiyi baskı altında tutarak e, riski azaltmak değil. Ama siz asıl ortaokullarda, liselerde bırakın e, hani e, şeyi, kondomu... ...herhangi bir cinsellikle ilgili bir eğitim yapamazsanız... ...bu Tabii en büyük risk Tabii ki. Yani sadece Hiveys'le ilgili de değil. Pek çok diğer sosyolojik veya e, biyolojik e, nedenle ilgili olarak. E, i̇şte biz dediğim gibi hani çok da... E, ...aslında Hiveys çok karmaşık ve böyle uzayan, budaklanan bir konu ama... E, ...yani bir kültürel dönüşüm işi var. Burada fark ettiğimiz üzere ki bu pek çok aslında ayrımcılık alanında böyledir. Yani bir kültürel kodlar vardır, standartlar vardır. Bir de bunun tabii ki bunu besleyen ve bundan beslenen yasal bir mevzuat vardır. Bu anlamda biz hani anayasa konusunda eğer gelecek olursak... ...anayasada direkt hüveys diye bir şey sözcük olarak geçmesini istemiyorsan başka başka temalar olmalı tabii. Onu şimdi konuşacağız ama öncesinde bu kültürel dönüşümden bahsettim. O kültürel dönüşümlerden bir tanesi o kültürel dönüşümü yapmaya çalışan eserlerden bir tanesi Philadelphia filminin soundtrack'ini dinleyeceğiz. Orada evet. da e, AIDS olduğu için toplumsal baskı altında kalan ve işini kaybeden bir avukatın hikayesi vardı. Onun unutulmaz soundtrack'inden Bruce Springsteen söylesin Streets of Philadelphia.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 And I'm my friend, and my clothes don't fit me no more. I walk a thousand miles just to slip a skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you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 Yeniden beraberiz. Pozitif Yaşam Derneği'nden Murat Köylü ile yeni anayasada görmek istediklerimizi konuşuyoruz. Ee, bir önceki bölümümüzde AIDS ile yaşayanların sorunlarını ve bunun ne kadar aslında bir ülkedeki AIDS vakalarının azalmasının aslında ne kadar da demokrasi ve insan haklarına bağlı olduğunu konuştuk. Şimdi peki Pozitif Yaşam Derneği yeni anayasada demokrasinin ve insan haklarının yükseltilmesi dolayısıyla da AIDS ile bir şekilde daha... Etkin bir şekilde mücadele edilmesi için neler yapmayı planlıyor? Hmm. Özellikle Pozitif Yaşam Derneği'nin Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin içerisinde oluşturulan e, yeni anayasa sürecinde sivil toplum ile ilgili grupta, çalışma grubunda olduğunu biliyorum. E, neler yaptınız, orada neler yaptınız ve siz ayrı olarak neler yapıyorsunuz? Hmm. Ben şimdi yine çok e, hani veisim... Bu güzel hani önemli e, zaman dilimi de anlatmak çok e, kolay değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi e, bizim için yani bir zaten hak temelli bir sivil toplum örgütü olarak biz politik olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Bu yani bir politik bir duruş ama bunun dışında e, bizim misyonumuz da zaten bu olmalı. Biraz önce bahsettiğim işte salgının yayılımını durdurmak için tıbbi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi anayasaya baktığımızda anayasanın özellikle Türkiye gibi yasa yapma veya uygulama süreçleri üstten aşağıya doğru olduğunu düşündüğümüz ülkelerde son derece önemli bir metin olduğunu görüyoruz. Ve mesela örnek vermek gerekirse Hiveys gibi bir konu hem biyolojik tıbbi bir konu bunun dışında da çok ciddi politik sosyal kültürel ekonomik bir konu. Böyle bir konuda örneğin bürokrasi bizim için çok çok ciddi bir Problemli alan olabiliyor. Çünkü hani e, şunu da kısaca hemen söyleyeyim. Mesela HIV ile yaşayan ile AIDS ile yaşayan aynı kişi değil aslında. E, hani kronik hastalıklar e, listesine alındı dedim ya HIV AIDS. Hı -hı. Artık ARV dediğimiz antiretroviral dediğimiz tedavilerle aynı bir yüksek tansiyon hastalığı gibi HIV baskı altında alın, e, tutuluyor ve kişi hiçbir zaman AIDS olmuyor. Ama eğer o tedaviye erişiminde problemler olursa o zaman e, ya kullanmakta olduğu ilaca direnç geliştirerek e, hiv yayılımı artabiliyor kişinin bedeninde. Veya işte hiç ilaç kullanmadığı için eş tablosuna kadar ne yazık ki gidebiliyor. Yani aslında tedaviye erken erişim halinde Kesinlikle. şu anda eş durdurulabiliyor Kesinlikle. durumda. Tabii ki tabii ki işte yine anayasa konusuna gelecek olursak bir ülkede yönetim ne kadar yerel olursa ne kadar insan merkezli olursa yani insan merkezli derken tabii anti ekolojik bir şey olarak söylemiyorum bunu ama adimi merkezliçi anlamında söylüyorum ne kadar e, yerelleşmiş olursa bürokrasi ne kadar e, hani sadece sonuç etkin e, hantallaşmamış bir yapı halinde olursa diğer insan hakkı ilerlerinde olduğu gibi e, hiv ile yaşayan insanların da yaşadığı hak ilerlerinde sıkıntılar azalacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü ilaç bekliyorlar aylar sürüyor. Mağluliyet istiyorlar yıllar sürüyor. İşte okullarından şuralardan bunlardan atılıyorlar işlerinden atılıyorlar. Sosyal çevrelerine alınmıyorlar. Hastanelerde e, sağlık sektöründe çok ciddi insan hakkı ilerlerine maruz kalıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olsun ya da olmasın. Bununla ilgili bizim işte pek çok bildiğiniz gibi memurları yargılayamıyorsunuz. Kamu görevlilerini işte pek çok mahkeme ha, süreçleri falan. Bunların hiçbir sonucunu alamıyoruz. Biz bürokrasinin, yıllar süredir. Bürokrasinin kendi antallığı var ama bir de kötü niyetli Aynen. devlet görevlileri var yani. E Tabii bakış açısı farklı. Şimdi siz biz burada Hiv ile yaşayan bir kişiyi korumaya çalışırken karşınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumaya çalışan bir insan var. O zaman ee, tehdit olarak mı algılıyor? Tehdit olarak elbiseyi? algılıyor ki oysa aslında hibre yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Yani aynı şeyden bahsediyoruz aslında ama hep kafa devleti korumak şeklinde gittiği zaman sen de bilirsin bizim bu hep yine anayasaya dönelim. Anayasalarda özgürlükler verilir verilir verilir sonra evet. ama ama ama ama. Ve Kaşık da verilip kepçeli Aynen alıyor. aynen kamu yararı işte milli güvenlik genel ahlak gibi. Genel ahlak gibi çeşitli ilkelerle e, istisnalar kaydı olmaya başlar. Aslında özgürlükleri perdelemek anlamında söylüyorum buna. E, şimdi konu eski bir konu olduğunda da ne yazık ki e, bizim yine o çoğunluk algısı, kamu çıkarı algısı hiv ile yaşayanları izip geçebiliyor. Yani bunu e, bilinçli veya yap yapıp yapmadıklarını da bilmiyoruz veya kötü niyetli olup olmama durumu da değil aslında bu. Bu işte paradigma farkından, o bakış açısının farkından kaynaklanıyor. Bilinçsizlikten mi Bilinçsiz bireyi asla görmemek, aslında toplumun çeşitli bireylerden oluşan bir yığın olduğunu fark edemeyip de hani ona böyle metafizik bir güç vermek ve onu sağlıklı tutacak her şeyi mübah gören anlayış ne yazık kiyle yaşayan insanlarla bir cadı avına bazen dönüşte geliyor. toplumun parçası değillermiş. Evet, mi? oysa onlardan oluşuyor işte. Yani bu zaten hani sağlıklı toplum kim onu da bilmiyoruz. Yani engeller var. Yani sağlıklı, sağlıksızlar anlamında söylemiyorum. Hı -hı. Ama hani o metafizik ideal yurttaş tipi. Ben hiç bilmiyorum. Herkes bir şekilde aslında sistemin diline göre arızalı. HIV, hiv konusunda da yine anayasaya dönecek olursak birincisi bürokrasinin mutlaka azaltılması gerekiyor. İkincisi hiv es, sözcük sözcük geçmesin ama sağlık hakkının ve bu sağlık hakkına olan irişimin veya bu haktan faydalanma yol ve yöntemlerinin bence güzel bir çerçeveyle anlatılması gerekiyor. Çünkü biz şunu sadece sağlık olarak görüyoruz. Sağlık hakkı olarak görüyoruz. Bu sadece hiv değil. Yani hastalanırsınız bir yere gidersiniz size ilaç verirler ameliyat verirler. Bu değil. Birincisi sağlık kalma hakkı. Çok önemli bir haktır. Ve HIV konusu olduğunda da burada çok ciddi tabularla çeşitli geleneklerle ve toplumsal cinsiyet rolleriyle oynamanız gerekmekte mutlaka. Bunun dışında Yine anayasa konusunda şöyle e, bir şey var. HIV sadece Türkiye'nin sorunu değil, HIV sadece Türkiye'nin çözebileceği e, bir sorun değil. Bütün dünyanın küresel bir sorun bu. Yani Birleşmiş Milletler'in iki e, sözde anlattığı gibi küresel kriz, küresel eylem. Bu anlamda özellikle de bu ulaşımın kolaylaşması her ve... anlamda. Yani bölgesel e, ortaklıklar geliştirmek veya uluslararası ortaklıklar geliştirmek anlamında falan da e, ve bu anlamda da. E, yani özel, e, mesela kamu denetçiliği kurumu gibi veya daha farklı gibi EİS'le ilgili, ilgili e, Birleşmiş Milletlerinde bütün dünya ülkelerinin önermiş olduğu komisyonlar gibi çeşitli özel kurumların e, hani ünlerinin açılması için çeşitli ifadeler olması gerekiyor anayasanın içinde. Az kamu denetçiliği geldi ama siz e, özel olarak e, bu alanda çalışacak bir kamu aynen, mi aynen, bekliyorsunuz. Aynen, aynen. Çünkü bu yine biz derken bu 7 milyar insanı e, ilgilendiren, Türkiye'nin sorumluluğunu taşıyan bir. Belki yani bir sadece EİS'le ilgili değil ama sağlıkla ilgili ...bir kamu denetçisi olabilir. Keşke, tabii Çünkü ki. kamu denetçiliği evet. kurumunda sadece tek bir kişi yok. Tabii, ee, tabii. Yardımcıları var. Tabii. Da, tabii, yani Ayrıntıları daha belirli değil ama... Hiç bilemiyoruz onları e, ne yazık ki. On, onları Mesela bu kanunun yapılma aşamasına da katılıyorsunuz o zaman. Kesinlikle Ve bu yönde katılıyorsunuz. Tabii ki. Çünkü e, mesela bizim yaptığımız toplantıları falan... ...kamu etik e, kurulundan çok fazla e, katılım oluyor. E, bunun dışında şey zaten olmazsa olmaz... ...dediğim gibi bütün ayrımcılıkların ama... Hepsi yani şu AKP'nin kırmızı çizgisi var ya bir tane cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine neredeyse savaş açmış gibi. En son ayrımcılık ee, yasasından bile çıkarttılar. Ayrımcılık yasasından çıkarttılar. Yani e, onun dışında yabancılar yasası diye bir hani bir paket yasa var belki biliyorsunuzdur. Türkiye'de mülteci, sığınmacı, göçmen, turist kim olursa olsun bütün yabancıları ilgilendiren. Orada da mesela yabancılara yönelik ayrımcılık yasa ...kısmından oradan bile çıkardılar. Bu nasıl bir hani e, mantıktır? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani dünyadan e, cinsel önerim ve cinsiyet kimliği... ...farklı olan insanları yok etmeye mi çalışıyorlar? Ben bunu anlayamıyorum ama... Bence homofobi hastalığından muzdaripler. Büyük olasılıkla. Büyük olasılıkla. E, ve yani bu bö böyle şeyler... ...hiveys bakış açısı için kabul edilemez yani. Açıkçası cinsel yönelim ve cinsiyet e, kimliğine yönelik yapılan bütün ayrımcılıklar çok temelinden insan hakkı ilali. Ve biz o yüzden anayasada cinsiyet kimliği ve cinsel e, yönelim e, ifadelerinde mutlaka mı mutlaka geçmesini istiyoruz. E, bunun dışında e, yurttaş olmayanlarla ilgili yani mülteci, sığınmacı ve göçmenlerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bunu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan insanların haklarının da e, ...mutlaka da geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biraz Aslında önce... Aslında bunu geçen hafta AF örgütüyle de konuştuk. E, bu konuda da çok büyük bir sorun var gerçekten. Çok büyük tabii ki. Türkiye topraklarında yaşayan ama yabancı kabul edilen... ...insan hakları ihlalleri sırf bu yüzden e, oluşturulan... Diye. Aynen. ...özellikle aynen. hapishane tarzı yerlerde tutulan... ...ve hiçbir insan hakkı, e, hakkına erişimi olmayan kişiler var. Ve bu konuda AIDS konusunda da aynı. ikinci defa demek ki... İhlale uğruyorlar. Ya, uğruyorlar şimdi hem Hiveys olduklarında hem ki kamu otoriterleri tarafından ihlale uğruyorlar ayrı bir de kendi grupları tarafından da ihlale uğrayabiliyorlar yani iyice savunmasız bir hale gelebiliyorlar e ve biraz önce bahsettiğim gibi hani ilaçlarına devam edebilmesi için insanların e, o direnç, e, ilaçları direnç geliştirmeleri için veya mevcut ortamlarında e, korunabilmeleri için e, mutlaka mutlaka yurttaş olsun ya da olmasın e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasasında bütün e, insanlara eşit haklar e, verilmesi gerekiyor. Bunun dışında işte bunun da uygulamasının tabi yasalarla güvence altına alınması gerekiyor. Çünkü mutlaka. Anayasada eşitlik yazıyor ve diğer güzel şeyler yazıyor ama uygulamasında çok sorun yaşıyoruz. Aynen. Yani bunun dışında bir de e, e, HİVES'le ilgili tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken çok ciddi şeyler var. Birincisi bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Yani bu cinsel Özellikle cinsellik ne? Evet cinsellik konularını halının altına süpürmek diye bir şey olmuyor yani o bambaşka şekilde ve mutlaka şiddetle karşıya çıkıyor. Bu yani psikolojik şiddet olabiliyor, fiziksel şiddet olabiliyor, bir hastalığa maruz kalma durumu olabiliyor. Bu yüzden Milliyetin Bakanlığı'nın veya Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikasının da mutlaka değişmesi gerekiyor. Peki programımızın sonuna geldik. Hı. Son soru olarak şunu sorayım: Siz Pozitif Yaşam Derneği olarak ne iyi yeni anayasada görürseniz bu benim anayasam dersiniz. Ee, bir somut en... bir öneriniz var somut mı? Somut bir öneri e... Bütün korun, korunacak, kamu tarafından korunacak e, kimliklerin veya grupların... ...işte e, kadınlar gibi, genç kadınlar gibi, işte, cinsel yönelim ve cinsiyet e, kimliği farklılığı gibi... ...ırk, dil, din, yurttaşlık veya olmasın... ...bütün o e, uluslararası sözleşmelerle yani, ifade edilmiş, ayrımcılık karşılığında e, korunan grupların... ...biz anayasamızda tek tek geçmesini istiyoruz. Ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sözcüklerinde olmazsa olmaz... Olduğunu. hatta yeni Özellikle bir anayasa şu tabii ki yeni bir yeni anayasa yeni yapacak en önemli şeylerden bir tanesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği olacağını düşünüyor. Ve buna bağlılıkta sağlık hakkı. Aynen ve bütün sa sağlık hakkı sağlıklı kalma hakkı olarak ama sağlık hakkı. Ee, bunun dışında yerellik istiyoruz çünkü yerellik demek hızlanmak demek çünkü biz bazen saatlerle. Uğraşıyoruz. Hantal bürokrasiler istemiyoruz. Ee, en ufacık bir problemi çözmek için bizim e, hivle yaşayanların Ankara'lara gitmesi gerektiği, e, ayların, yılların geçmesi gerektiği bir şey istemiyoruz. Hivle yaşasın ya da yaşamasın bütün grupların adalete erişimlerini veya mahvuz kaldıkları hak ilerliği sonucunda da adaletle etkin bir şekilde... E, hani başvurabilmenin yollarının e, bizzat kamu otoritesi tarafından sadece sağlanmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda da desteklenmesini, de. yani bu grupların e, işlerini kolaylaştırmasını yani pozitif ayrımcılık istiyoruz açıkçası. E, pozitif Yaşam Derneği pozitif ayrımcılık e, tabii istiyor Tabii ki pozitif yaşam e, ve pozitif ayrımcılık sadece hivli yaşayanlara yönelik değil, incelebilir bütün gruplara yönelik. Yani bütün yurttaşların eşit e, ve gerçekten sadece kanunun önünde eşitlik değil uygulamada da işte olacak şekilde adaleti sağlığa ve e, eğitime erişmesi gerekiyor yeni anayasanın e, bütün bu e, insanlar arasındaki gerçek farkları daha bir e, hani bir birbirine yakınlaştırıcı bir etki yapmasını istiyoruz ki bu sağlık artık hani engel sağlık sorunu engellensin dünya çapında. Peki çok teşekkür ediyoruz Murat teşekkür Köylü. Ben teşekkür Pozitif Yaşam Derneği'nden Murat Köylü ile konuştuk. Pozitif Yaşam Derneği'nin yeni anayasada görmek istediklerini. Gelecek hafta yeni bir programda yeniden beraber olacağız İyi haftalar. Benim anayasam.